As-salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve teslimen amma ba'd. Kardeşlerim bu selefiliğin kavramı, itikat ve amelde bilgi telakkisi esas ve özellikleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Öncelikle selef kelimesi üzerinde duracak olursak, lügat manası, sihahta geldiği gibi gelip geçenler manasına gelmekte. Selefurraculi kişinin babaları yani ecdadı manasında. İstilah manası ise mustalahta manası ise sahabe tabi'in ve tebe-i tabi içine alan üç hayırlı asırda yaşayan adaletle muttasif dinde imameti hakkında üzerinde ittifak olunan müslümanların sözleri eeeni kabul ettikleri sözlerini telakki ile kabul ettikleri büyük imamlar Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmed, İbrahim en-Nehaî, Buhari, Müslim, diğer sünen sahipleri gibi bir bidat ile itham edilmemiş veya razı olunmayan bir lakap ile tanınmamış alimler Sahabe, tebe tabiin tabiin tabi'nin, tabi'nin içine alan, üç hayırlı asırda yaşayan insanları içine alan e, bir mana. Mesela harici değil, rafizi değil, mutezide değil, cebriye değil, vesair dalalet e, olan fırkaların dışında kalanlar. Buna Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis delildir. Hayrun nasi karni, thümmellezîne yelûnehum, thümmellezîne yelûnehum, insanların en hayırlısı benim der Allah Resulü. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler diyerek üç hayırlı asra işaret buyurur. Selefilik kardeşleri mutlak olarak kullanıldığında kayıtsız şartsız olarak kullanıldığında iki manadan bir tanesi budur. Yani muayyen tarihi bir zaman. Belirli tarihi bir zaman. Hadisinde işaret ettiği gibi geçen üç asırda yaşayan insanları içine alıyor. Ancak bu tarihi merhale tabi bu kişilerin ölmesiyle kapanıyor. Bu tarihi merhale bu kişilerin ölmesiyle kapanıyor. İkinci manası ise sahabe tabiin tebe-i tabi'nin takip ettikleri yol. Yani Kur'an ve sünnete yapışıp ikisini her şeyin önüne geçiren. Sahabe ve selefin anlayışının gerektirdiği şekilde amel etme manasına geliyor. Yani kıyamete dek bâki kalan bir metot, bir menheç, bir yöntem. Şart ve kaidelerine bağlı kalındığı müddetçe şart ve kaidelerine bağlı kalındığı müddetçe intisab etmenin yani intisabın sıhh sıhat şeyde bulunduğu, sıhat bulduğu bir yol. Yani sen o, o metot üzerinde ilerlediğin zaman e, ve o yoldan çıkmadığın e, takdirde e, o kelime selefi kelimesi sana intibak oluyor. Bukhari müslimin rivayet ettiği hadis buna e, işaret eder. La tazalut ta'ife tun umma t'zahirina al al hakki, la ydurhum man khaza lhum hatta yati amrullahi vham Ümmetimden bir ta'ife eder, galip olarak hak üzerinde devam edeceklerdir. Muhaliflerin onlara zararı dokunmayacak. Ümmetinden bir taife, bir grup galip olarak, yani üstün olarak hak üzerinde devam edecekler. Muhaliflerin onlara zararı on, oku, dokunmayacaktır. Allah'ın emri gelene kadar o hal üzere olacaktır. Allah'ın emrinden kasıt kıyametin, işte o ya kıyametin kopması yahut o e, müminlerin ruhunu e, alacak, kabz edecek olan o yumuşak rüzgarın gönderilmesi. Biliyorsunuz kıyamet insanların enşerleri üzerine kopacaktır. Yani kıyamet müminleri Müslümanların üzerine kopmayacaktır. Bundan önce ne yapacaktır? Yüce Rabbimiz mümin kulların ruhlarını kabzedecek. Yumuşak bir rüzgar gönderir. O müminlerin kullarını, mümin kulların ruhlarını kabzeder ve bu şekilde kıyamet geriye kalan enşerlerin üzerine kopar. Evet Buradaki Allah'ın emri kalbinde buğday tanesi kadar imana dahi sahip olanların ruhlarını kabzetmek için allah Teala'nın gönderdiği mis kokusu gibi yumuşak bir rüzgar. Evet kardeşlerim, konuyla ilgili demek ki e, o tarihi merhale o insanların ölmesiyle ne yapıyor, kapanıyor ama metot olarak kıyamete kadar baki kalıcı bir metot, yöntem. Yani sahabenin, tabinin yoluna uyarak takip ettirilen devam ede gelen bir taife. Dolayısıyla burada ne var? Burada bu taifenin başlangıç tarihi var. Konuyla ilgili diğer bir hadiste Ümmetim 73 fırkaya bölünecektir der. Biri hariç, hepsi ateştedir. Deyince sahabe o biri kimdir derler. Resul sallallahu aleyhi ve ashabi der. Benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz yola tabi olanlardır. Hadisi Tirmizi Ebu Davud, İbn Maci, Ahmed İbn Ebi Asım, hak hakim ve diğerleri rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Peki bu yola tabi olan kimdir? Yani bu benim ve ashabımın üzerinde olanlar der Allah Resulü. Ve ümmetimden bir taife hak üzerinde galip olarak devam edecektir. Kimdir bunlar? Selef bu iki hadisi nasıl anlamıştır? Bakın İmam Ahmed Ehli sünnetin imamı şöyle der. Yani burada kimdir bunlar? deyince ya Muhammed inlem yakunu ashabul hadisi fela edri menhum der. Eğer onlar hadis ehli değil ise bilmiyorum kimlerdir der. Abdullah İbnü Mübarek de büyük zamanın e, imamı onlar benim indimde yani bana göre hadis ashabıdır der. Aynı şekilde Yezid İbnü Harun, Buhari, Ali İbnü'l-Medini Ahmed i̇bn Sinan da bu şekilde söylerler. Tabi e, e, burada e, ne vardır kardeşlerim? Burada e, bu taifenin, e, daha doğrusu bu menhecin tesis tarihi vardır. Eğer fark ettiysek, hadisten de bunu fark ettiysek, bu metodun tesis kurulma tarihi vardır. Şimdi mesela çok şeydir, enteresandır, insanlar bu hususta gafildirler, bir takım şeyleri kaçırmışlardır, anlayamazlar. İşte derler bizim cemaat bundan 40 sene önce kuruldu, tesis edeni şudur falan derler. Yani peki ondan önce İslam yok muydu? Ondan önce hak zayi mi olmuştu? Neredeydi? İşte Hindistan'da der mesela Tebliğ cemaati şu tarihte, bizim şeyh kurdu der. O zaman sen kendin kendi cemaatinin hakkında aleyhinde şahitlikte bulunuyorsun. Neye şahitlikte bulunuyorsun? Bu cemaatın daha öncesiyle bir ilişkisinin olmadığı. Olmaz. Yani bu cemaat yeni fikriyle yeni metoduyla yeni menheciyle yeni bir şeyle, fikirle gelmiştir. Yoksa böyle bir fikre ihtiyaç yok ki. İslam'ın ee, bu anlayışı 1400 evet. seneden beri gelen bir anlayış. Evet. Peki şeyhi kimdir? Şeyhi Allah Resulü'dür. Tesis tarihi bellidir. İlk asır, ikinci asır, üçüncü asır. Yani benim ve ashabımın e, asır, tabi evet. olduğu yola tabi olanlardır der Allah Resulü. Tesis tarihi o zamandır. Müessesesi Allah Resulü'dür. Ve kıyamete kadar baki olan, kıyamete kadar devam eden, kesintiye uğramadan Devam ede gelen bir metot, bir anlayış, bir yöntemdir. Selefilik yöntemi. E, o yüzden e, gariptir. Bazı e, şeyler, cemaatler hem tesis tarihlerini kutlarlar hem de o e, şeyi, cemaatin e, müessisi vefat ettiği zaman bir de o günü matem günü ilan ederler. E, işte mevlidler falan okurlar. Çok yazıktır. Yani bu İslami cemaatlerin arasında bu tür anlayışların olması çok yazıktır. Ee, yani bu aynen ne gibidir biliyor musunuz arkadaşlar? Hadisin o rivayet fulan fulandan falan fulandan şeklinde bir e, rivayet silsilesi zinciri şeklinde gelen bir e, iletişimdir. Yani e, selefi e, metodun Katı surette asılla e, arasında bir kopukluk, bir kesinti, bir inkita söz konusu değildir. Aynı hadisin sahih olabilmesi için şartlarından bir tanesinin ittisal şartı, bağlanma şartı olduğu gibi. Arada bağlanma koptuğu zaman zincirde kopukluk olduğu zaman o hadise bir zayıf hükmünü yahut uydurma hükmünü veriyoruz. Arada bir inkita yok. Yani burada e, asırdan asıra burada e, her yüzyıldan diğer bir yüzyıla nakledilen ne var? İlk dönemin bilgileri var. Bu dönemin o ilk üç asrın bilgileri kıyamete kadar ne yapılacak? Aktarılacak. Nesilden nesile aktarılarak bu şekilde devam edecek. Ee, Tabi bu kimin anlayışıdır? O dönemde e, yani işte ilk asrın sonunda bir takım bidi fırkalar çıkmıştır. Kaderiye çıkmıştır. Müslüm'ün şeyin de geldiği gibi işte hariciler zuhur etmiştir. Şia zuhur etmiştir ve diğerleri zuhur etmiştir. E Buna e, e, binaen işte e, fıkıhta öne çıkan ilim ehli olmuştur mesela. E, ama nedir? Burada Peygamber sallallahu sellemin bu e, metodunu koruyan, geldiği gibi e, bu e, akideye bu efendime söyleyeyim, dinin bu kaide ve prensip ve kurallarına sıkı sıkı bağlı kalan hadis ehli olmuş. Dolayısıyla Allah Resulü'nü onun yolunu, hadislerini tazim eden, yücelten, hakkıyla, hakkıyla amel eden bu taife öne çıkmış. E, ve bunlar e, sahih olduğu sürece, sabit olduğu sürece Allah Resulü'nün hiçbir sözünü, hevalarını heveslerine, zevklerini, hallerine, vecdlerine, rüyalarına takılarak reddetmemiştir. Canı gönülden kabul etmişler ve onu daha sonraki nesillere aktarmıştır. Ondan dolayı Ahmet ibn dediği gibi eğer onlar hadis ehli değilse bilmiyorum kimlerdir der. Abdullah ibn de o şekilde der. O yani Taifetül mansure dediğimiz yardım olunan Taife, kıyamete kadar muzaffer olan Taife, onlar benim indimde hadis ashabıdır. Der. Bu taife, kardeşlerim, selefin de kullandığı şu isim ve lakaplarla tanınır, hadis ehli denir bunlara, eser ashabı denir. Eserden kasıt, yani eserle, yani sahabeden tabiinden, yani hadis sahabe tabiinden gelen bu rivayetleri aynı zamanda eser dediniz bunlara tabi oldukları için eser ashabı derler bunlara. Yani iz, bir iz, izin arkasındadırlar. Selefi Salih denir kendilerine. Fırkatun Naciye denir. Kurtulan tur, toplum. Çünkü o biraz önceki zikrettiğimiz rivayette şey, özür dilerim. Fırkatun ı Naciye 73 yani biri kurtulacaktır denir ya. Hepsi ateştedir biri. Yani na Necat bulan, ateşten kurtulan. Dolayısıyla fırkatun naci olarak gelir. Aynı zamanda e, isim olarak bu isimle de anılırlar. Bir de Taifetül Mansur'a, biraz önceki geçen hadiste Mansur, Nasara Yansur'u, ahva Mansur, yani yardım etti. Yardım ediyor, yardım olunan manasında. Taifetül Mansur, Allah-u Teala'nın yardımını hak eden. Ve ehli Sünnet ve cemaat lakaplarıyla bilinir. Hadis... Ehli eser ashabı, selefi salih, fırkatun naciye, taifetül mensura, ehli sünnet vel cemaat. Evet, akide konusu ve selefin menhecine tabi olma, isteyenin alıp isteyenin de bırakacağı iştihadi bir konu değil. Bu konu, yani akide konusu, insanın hem dünyada hem de kıyamet gününde Rabbi ile karşılaştığında konumunu belirleyen bir mesele. Dolayısıyla az önce de geçtiği gibi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, biri hariç hepsinin ateşte olacağını haber vermiş. Tabi bazıları bu hadisi unutmuş görünmeye veya zikze değer olmayan ilimsiz bir şekilde zayıf kılmaya gayret etmişler. Sünnet inkarcılarının evet. yaptığı gibi. Diyelim ki böyle bir hadis yok. Yani ümmet 73 fırkaya bölünecek, biri hariç hepsi ateşte. Böyle bir hadis yok diyelim. Peki o zaman ee, e, ümmetin içinde bulunduğu bu feci, ihtilaf gerçeğine ne diyecekler acaba? Ümmet şu an ittifak üzerine mi İslam ümmeti? Yani e, birbirinin kuyusunu kazan gruplar, cemaatler birbirlerini tekfir eden anlayışlar, metotlar, yeni yeni dolup gelip giden efendim, parçalanan, bölünen e, fikirler şeyler, yöntemler. Yani bu hadis aslen mevcut dahi olmasa gerçek halimiz hadisin manasına şahit olarak itiyor Sonra İslam ümmetinde e, parçalanma var değil mi? Evet, bir evet, parçalanma evet, var. Evet, evet. Ve bu haram olan bir parçalanma. Evet. E, ve bu menhecin yani doğru olan, hak olan menhece sımsıkı sarılıp bağlanmanın gereğine davet eden bunca ayette var. Bunca hadiste var. Ve seleften gelen birçok eserde var. Peki bunlardan gafil olma, e, bunlardan cahil kalma acaba neden? Diye cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla e, kabul etmeyenlere verilebilecek en güzel cevap bu. Ümmet ittifak üzere mi yoksa ihtilaf üzere mi? Hiç şüphesiz ümmet ihtilaf üzere. <gülüyor> Dolayısıyla e, birbirlerinin kuyusunu kazan, birbirlerini tekfir eden, birbirleriyle e, çatışan, birbirlerinin kuyusunu kazan cemaatler var mı? Var. Evet. Birbirleriyle e, taban tabana idikadi meseleler gruplar yok. Var. Dolayısıyla demek ki e, ümmet ittifak halinde değil, ümmet parçalanmış durumda. E bu parçalanmanın e, doğru olmadığı, bu parçalanmanın müşriklerin özelliği ve sıfatı olduğu ve her zaman Allah'ın ipine sımsıkı sıramamız gerektiğini Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak deyince aklıma geçen e, nerede geldi? Ya Adıyaman'da, kim anlattı onu? Ya Adıyaman'da olacak ya da başka bir yerde. E, herhalde Adıyaman'da kalın bir ip getirmişler, halat koymuşlar. E, şeyh bir tarafından tutuyormuş. Cemal abi anlattı geçen gün. Evet, günlerde. şeyh <gülüyor> bir tarafından tutuyormuş. Cemaatte de demiş, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Süper <gülüyor> Allah'ın emirine sımsıklı sarılır. 30-40 evet. evet. o mana doğru. Evet. evet arkadaşlar. manasında mi? değil o zaten. Evet. Dolayısıyla e, ne oluyor? Yüce Rabbimiz e, tefrikayı ve ihtilafı e, yasaklıyor. Bunun müşriklerin bir özelliği, bir sıfatı olarak bize bunu söylüyor. Sırf sakınmamız için, sırf kaçınmamız için, sırf buna düşmememiz için. E, dolayısıyla e, yani bu hadis olmasa bile Gerçek içinde bulunduğumuz o duruma bakmamız, Kur'an ve sünnetin diğer naslarına bakmamız, hak üzerinde bir taifenin ateşten kurtulacak bir cemaatin varlığına zaten delil. Zaten delil. Evet, konumuza dönüyoruz. Akideyi Selef'in anladığı şekilde, anlama konusuna binaen her Müslüman tarafından konunun araştırılıp, bu menhecin alamet ve işaretlerinin öğrenilmesi gerekmek için. Ee, özellikle akait konularında inanca dair meselelerde, imana dair konularda bu menhece rucu etmek, dönmek. Onların yani selefin anladığı bir şekilde dini anlamak. Akideyi onların anladığı şekilde anlamak. Yoksa konu e, yani e, şey yapıldığı gibi e, her müştehidin isabetli olduğu bir konu meselesi değil. Yani mesele eee iştihadi bir fıkhi mesele değil. Metoda tabi olma meselesi. Selefin yoluna tabi olma meselesi. Yani işte iştihat eder, e, hata ederse de sevabı var, isabet ederse de iki ecri var olan bir fıkhi mesele değil. Yani selefin yoluna sarılma meselesi olmazsa olmaz bir mesele. Evet. Bundan başka seçeneği insanın çünkü yani ya o 72 fırka ile birlikte ateş ele evet. tehdit ediliyorsun ya da diğer sahabe onlara tabi olanlarla birlikte cennetle müjdeleniyorsun. Evet. Evet. Bu meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için üç tane ayet sıkladıcağım. Bunlardan ilk de ilki tevbe suresi 100. ayet. Mücverabbimimiz şöyle buyurur: "Öne geçen ilk muhacir ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya." İşte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur, der Yüce Rabbimiz. Bu ayeti kerime ilk öne geçen muhacir ve ensar ile. Onlara güzellikle tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur, der Yüce Rabbimiz. Bu ayet açık olarak şuna zeyaret eder. Allah bu ayette sahabeyi ve sahabeye tabi olanları teski eder. Nedir? Onların imanlarını tahsih eder. Allah'ın bizden razı olması için de bizlerin sahabeye tabi olmamız, evet. İnançlarında, imanlarında, akidelerinde. Sonra Yüce Rabbimiz onlardan neden razı oluyor? Niçin razı oluyor? Onun rızası onların cisimlerinden, renklerinden, şekillerinden mi? Yoksa onların akidelerinden, metotlarından, ahlaklarından, amellerinden mi razı olmuş? Onların menhecilerinden mi razı olmuş? O zaman kim akide, amelinde, İnancında onlara tabi olursa, amelinde onlara tabi olursa ancak Allah ondan razı olur. İşte bu onlara güzellikle tabi olanlar ayetinin manasıdır. İkinci ayette ise bakın Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu Nisa 115'te. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim Resul'e karşı çıkar, muhalif kalır ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir der. Bir önceki ayet Bakara'daki gelen ayet, Sabeye tabi olanların teskiye edilmesi ve onların kıyamet günü kurtulanlardan olmaları söz konunca söz konusu olunca konumuzla ilgili ayet, sahabenin yoluna muhalif olanlar bu ayeti kelime de kötülenmiş. Diyor ki kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim Rasule muhalif olur? müminlerin yolundan başka bir yola giderse... ...şimdi, müminlerin yolundan başka... ...20. asırda yaşayan müminler değil tabii... ...o ilk dönemdeki müminlerin... ...ve o işte o zamandan böyle... ...kıyamete kadar giden bir menheç, bir metot, bir yöntem... ...o yola muhalif olanlar, yani sahabenin... ...ve ona tabi olanların yoluna muhalif olanlar kötülenmiş... Dünyada dalalet, kıyamet gününde de elen verici bir azapla hükmet etmiş. Bu ayette müminlerden kastın, sahabenin olduğuna dair delil nedir diye sorulsa, deriz ki bu ayeti kerime nazil olduğu zaman, o gün yeryüzünde sahabeden başka bir mümin yoktu. O zaman tabi olarak ayetten kast olunan odur, yani sahabenin menheci. Allah sonra muhalif kim kalır? Sahabenin yani müminlerin yolundan başka bir yola, müminlerin yani sahabenin yolundan başka bir yola giderse. 3. ayet-i kerimede ise Fetih Suresi de yüce Rabbimiz 26. <gülüyor> ayette şöyle buyurur ve alizemehum kelime takva ve kanu ahakka biha ve ehleh. Onlara takva sözünü tutmalarını, onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Yani allah Teala sahabeyi tevhid kelimesinde sabit kılmış. Elzemehum كَلِمَتَ اتَّقْفُهُ Kelimeyi i tevhidde onları bu sözü tutmada sabit kıldı. Ne diyor? Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Yani İsrailoğulları gibi değillerdi. Ne demişti İsrailoğulları? كَمَثَلِ himari يَحْمِلُ esfara, Ciltlerce kitap taşıyan merkep misali değildi onlar. Ne demişti onlar? kalu semina ve asayna işittik ama isyan ettik dediler. Bilakis sahabe ne dedi? İşittik ve itaat ettik dediler. Dolayısıyla Ebu Hamid el-Gazali selef mezhebinin doğru bakın gazali bu. Selef mezhebinin doğru ve hak olduğuna dair bazı asıllar zikreder ve sonunda şöyle der Yakını olarak bu asıllardan şunu biliriz. Hak onların söylediğidir. Doğru olan da onların görüşüdür. Bunun için Şeyhülislam i̇bn Selef mezhebine intisab eden yani kendini nispet eden hata etmemiştirdir. Evet. Tam yarısına geldik. Onun için Şeyhülislam şöyle der. Selef mezhebine intisabını ilan eden hata etmemiştir der. Dolayısıyla akıllı insanın şunu bilmesi gerekir. Maslahat bakın maslahat selefe muhalefette süslense dahi maslahat selefe muhalefette süslense dahi hidayet selefe uymaktadır. Hidayet selefe uymaktadır. Zarar selefe uymada zannunsa dahi asıl dalalet selefe muhalefettedir. Akidede selefin kaynağına gelince İki esas kaynak Allah'ın kitabı ve sahih sünnettir. Selefin icması ise kaynak olarak Kur'an ve sünnete mebnidir, ona bağlıdır. Kardeşlerim bu menhecin özelliklerine gelince kişi insanların düşünce, inanç ve amellerine baktığı zaman bu menhecin diğerlerinden ayrılan özelliklerle muttasif olduğunu görür. Bunlardan bir tanesi, kaynağın sıhhat ve güvenliği yönüyle. Bu da Kur'an sünnet ve selefin icmasıdır. Ve bu özellik kelem ve sufi mezheplerinde yoktur. Çünkü onlar ya akıl ya da rey ya itimat ederler, görüşlerine itimat ederler, ya keşfe ilhama ya da rüyaya dayanırlar. Dolayısıyla bu kaynağın sıhhat ve güvenliği selefteki bu güvenlik diğer e, taifelerde yoktur. İkinci olarak Allah ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyet üzere kaimdir. Çünkü akide konuları gaybi konular olduğu için aklın bunu kavramasına daha doğrusu aklın bunu ihata etmesine imkan yoktur. Sünnet ehli Allah ve Resulünün durduğu yerde dururlar. Ve bunu geçmezler. Aşmazlardı. İmam Zühri şöyle der. İlim Allah'tan Tebliğ Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem bize düşen de teslim olmaktır. Der. Evet, bir başka özellik, tabi bunları kısa kısa anlatıyorum. Bozulmamış fıtrata ve selim akla olan uygunluğu. Yani bu tabi İslam'ın, İslam'ın da geliştirdiği gibi, İslam hiçbir zaman selim akılla çatışmaz kardeşlerim. Çünkü Ehl-i Sünnet'in akidesi Kur'an ve sünneti Selefin anlayışıyla anladığından dolayı bozulmamış fıtrata ve sahih akla her zaman uygundur ama muvaffıktır bu inanç. Ancak diğer inançlar, kelam veya tasavvuf olsun, vehim ve zandan ibarettir. Ve akılları hayrete düşürür. Kelamcılardan olan İmamül ül Harameyn bakın nasıl itiraf eder. İmam-ül Harameyn heliki Harameyn yani, de, yani Mekke ve Medine'nin imamı olarak bir lakabı vardır ama itirafta bulunur kelamcı olduğu için daha sonra bunun vehametini görür. Arkadaşlar der kelamla meşhur olmayın. Eğer ben kelamın beni götürdüğü noktayı önceden bilseydim hiç onunla uğraşmazdım der. Ve ölüm sırasında da şunları söylemiştir. Uçsuz bucaksız bir denize dalmışım. Müslümanları ve onların ilimlerini terk etmişim. Ve beni uyarıp sakındırdıkları şeylere girmişim. Ama şimdi Rabbim eğer rahmetiyle benim imdadıma yetişmeseydi, vay İbnül i başına gelenler. İşte ben anamın akidesi üzere, bir rivayete göre Nisabur karılarının itikadı üzere ölüyorum der. Anamın akidesi temiz olduğu için. Ama kelam ilmiyle, o Yunan felsefesiyle ifsad etmiştir itikadını inancı. Evet kardeşlerim, Dördüncü özellik, senedinde Resul-u Sallallahu aleyhi ve sahabe tabiin ve hidayet üzere olan imamlara ulaşması. Ee, böyle bir özelliğe sahiptir. Akıye, akideye taalluk eden yani bağlı olan her usulün Kur'an ve sünnetten bir dayanağı, akideye taalluk eden her usulün Kur'an ve sünnetten bir dayanağı, sahabe ve tabiinden bir söyleyeni vardır mutlaka. Bizi ona ulaştıran vasıtaya ise biz senet deriz. Eğer senet olmasaydı isteyen her istediğini söylerdi. Sonradan çıkıp yani selefe muhalif olan bidî akidelerde olduğu gibi ne Kur'an ne sünnet ne de sahabeye dayanırlar. Kelam ve tasavvufçuların kitapları buna en güzel örnektir. Zaten kelamcıların kitaplarında siz sünnet diye bir şey bulamazsınız. Evet. Sünnet yoktur. Ayetler vardır ayetleri de onlar. Kendilerine göre tevil edemelir. Tabii her özelliğin bir sohbete, birden fazla sohbete ihtiyacı var. Fakat biz kısa kısa bu özellikleri söylüyoruz. Tenakuz, çelişki ve şüpheden de selamettedir. Bu metot. Tenakuzdan, çelişkiden ve şüpheden de selamettedir. Çünkü vahye ve sünnete dayanır. Bu ikisi de her türlü şek, şüphe ve hayretten beridir, uzaktır. Yine bu menhece tabi olanlar, selefi menhece tabi olanlar, bidat, şirk ve büyük günahlardan selamet bulurlar. Ve bidat ve şirke düşmede insanların en selametli olanlarıdır. Selefi menhece tabi olanlar. Günahlara gelince içlerinde günahlara düşenler olabilir, ama ehl-i dışındakilerinden çok daha azdır. Diğerleri bu tür şirki ve bidi illetlerden, kolay kolay kurtulamazlar diğer tayfeler. Bid'i ve şirki hastalıklardan kolay kolay kurtulamazlar. Mesela mutezile kelamcıları, eşari ve maturidiler, Allah hakkında bir ilimleri olmadan konuşurlar. Yine ilimsiz gaybe dalmışlardır. Tasavvufçular, Allah'ın meşru kılmadığı şekilde ibadetlerle Allah'a yaklaşmaya çalışmışlardır. Rafizi ve batıniler ise, Allah hakkında yalan söyleyip Resulü üzerinde de iftirada bulunmuşlardır. Hatta öyle olmuştur ki yalan onların dini olmuştur. Evet. Yine bu menheci diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de devamlılık özelliği. Hadiste de geldiği gibi bu taife Ehli Sünnet taife-i Mansur'a, sonra Fırkatun Naciye Hadis Ehli Ehli Sünnet vel Cemaat Selefi Salih Bu taife var olma asıl davet, menheç ve etbası ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden günümüze ve günümüzden kıyamete kadar süreklidir. İlgili hadiste ümmetimden bir taife hak üzerinde e, devam edeceklerdir galip olaraktır. Ümmetimden bir taife galip olarak hak üzerinde devam edecektir. Muhalif muhaliflerin onlara zarar dokunmayacak, Allah'ın emri gelene kadar o hal üzere olacaklardır, der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Arapça lafsındaki la tezalu kelimesi devamlılık, süreklilik ifade eder. Taife lafzı ise galip gelen ve yardım olunan bir cemaatin bulunduğuna delildir. Öyle ki hadisteki senet menzilesinde Nasıl ki senetteki rabiler birbirlerinden naklederlerse, bu cemaatte zaman kesimine ve beşeri bir kesime uğramadan günümüze kadar gelmiş ve devam da edecektir. Dolayısıyla herhangi bir cemaat yeni bir menhec veya yeni bir siyaset, yeni bir akide, yeni bir fikir veya bidat ile ayrılırsa, ana cemaatten bu cemaatin senedinde kesiklilik vardır ve devamlılık sıfatını kaybetmiştir. Senedin sayı olabilmesi için şartların gerçekleşmesi gerekir. Biliyorsunuz hadisin sayı olabilmesi için beş tane şart var. İşte senedin sayı olabilmesi için şartların gerçekleşmesi gerekir. Adaletli ve zapt sahibi birisinin senedin sonuna dek adaletli ve zapt sahibi birisinden şaz ve illetsiz bir nakil ile nakletmesidir rivayet. Beş şart bulunduğu zaman hadise ee, o senede o metne sahih hükmünü veriyoruz. Adaletli ve zapt sahibi birisi. Senedin sonuna dek adaletli ve zapt sahibi birisinden şaz ve illetsiz bir nakilde bulunması. Ya yeni bir cemaatin kuruluşunu düşünelim ya bu yüzyıldaki kurulan diğer cemaatlere bakacak olursak yeni fikirler, yeni menhecler ve yeni yollar ihdas ettiklerini göreceğiz. Bu cemaatin senedi bu haliyle mürseldir yani kesiktir. Yeni fikir ve menheciyle devamlılık sıfatını kaybetmiştir o cemaat. Senetteki bu kesiklik, metinde ve menhecde bozukluğa da sebep olacaktır. Hadis ehli buna şuzur, kural dışı. Biz de sapma diyoruz. Yani nekare olarak isimlendiriliyor. İşte İslam'ın ilk dönemlerinde ana cemaatten çıkan, ayrılan, hariciler, mutezile ve diğerlerinin hali bu olmuştur kardeşlerim. Şuzuz yani kural dışına çıktıklarından dolayı, yani sahabenin anlayışından dışarı çıktıklarından dolayı sapmışlardır. Dolayısıyla akıllı birisi kolaylıkla ve çabucak bu önemli özellik ile, bu önemli meziyet ile hakkı batıldan ayırır ve şunu idrak eder. Belirli bir tarihte kurulduğunu ve kurucusunun filan olduğunu söyleyen, kuruluş yıl dönümünü kutlayan kurucusu kurucusu için anma gecesi düzenlenen her cemaat her fert kendi aleyhine hükmetmiş lisanı makali ve fe'li ile o intisap ettiği cemaatinin devamlılık sıfatıyla müttasif olmadığına kendi aleyhine şahitlik etmiştir. Dolayısıyla darimi İbni Mesud'dan şöyle rivayet eder der ki tabi olunuz. Yeni şeyler ihtas etmeyiniz. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Gerekli olan o ilk saflıkta kalmanızdır. Der. Evet kardeşlerim noktayı şu noktayla şu şeyle şu meseleyi özellikle zikrediyorum. ehl Sünnet'in yine en belirgin özelliklerinden bir tanesi eee tevhid ve menheç üzere birleşme ve yine bu ikisinden dolayı ayrılma. Şimdi ne dedik? Ehli sünnet dedik. Hadis ehli dedik. Eser ehliyahut ashabı dedik. Fırkatı fırkatın naci dedik. Taifetü'l-Mensure dedik. selefi e, salih dedik. Bu taifenin bu o cemaatin Birleşme esası ve amel mihveri ne fıkıhtır, ne zühttür, ne herhangi bir sünnettir, ne herhangi bir vacip, ne siyaset, ne cihat, ne belirli sloganlar, ne nesep ne de ırktır. Yani bunlardan dolayı birleşmezler. Yine bu cemaatin ayrılma esası sünnet veya vacibe, mekruh veya harama, şahıs veya şerefe, Şahsi çekişmeler veya idari ihtilaflar veya siyasi tavırlara hiçbir zaman bağlı değildir. Yani bu zikrettiklerimizden dolayı birleşmezler, bu ikinci zikrettiklerimizden dolayı da bölünmezler. Buradaki birleşmeden kasıt, yani birleşme esasının yalnız ve yalnız bunlar üzerinde olmaması. Yani bunlar üzeri, bundan dolayı birleşmez bu cemaat. Yoksa bunlar şer'i konulardır, meselelerdir ve şer'i meseleler üzerinde zaten birleşmek, yardımlaşmak gerekir. Ama ancak tevhid yani akidenin esas olması şartıyla, da selef yolu olması şartıyla. Tevhidin esas olmasından kasıt davetine ilkin tevhid ile başlaması. Etbasını tevhid üzere, iman üzere terbiye etmesi. Davet yolunda seyrederken Kur'an ve sünnetten delili açık. Kur'an ve sünnetten delil üzere olması, açık, net bir menhec üzere olması, hiç şüphesiz bu da sahabenin ve onlara iyilikle tabi olanların ancak ve ancak yolundan gitmeyle gerçekleşir. İşte bu cemaatler bunlar üzerine birleşir. Zikrettiğimiz mesele. Herhangi bir sünnettir. Birleştikleri esas. Vahut herhangi bir meseledir. O mesaj üzerine birleşmişlerdir. Bu cemaatler sağdaki cemaat. Bunların üzerine birleşirler ve yine gerekirse bundan dolayı ayrılırlar. O sünnet terk edildiği için ayrılırlar. Bunun için dostluk kurarlar ve düşmanlıkları bunlar içindir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kardeşlerim nasıl yapmış? Tevhide davet etmiş. Bu şekilde iştigal edip bu şekilde devam etmiş. 13 sene Mekke'de tevhide ve bazı ibadetlere davet etmiş ve insanları tevhid üzere toplamış ve yine tevhidten dolayı ayırmış. Ve yine tevhidten dolayı, ta ki melekler onu farraka beyn insanların arasını ayırdı demiştir Allah Resulü için. Peki bundan sonra, tevhidden sonra, akideden sonra ne gelir? Bundan sonra ilim gelir, amel gelir, ibadet gelir, siyaset gelir, cihat gelir ve zühd gelir. Bunların üzerinde birleşilir. Bütün bunların hepsi şer'i tertibine, şer'i düzenine ve herkesin ihtisasına göredir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde onu bir davetçi ve bir öğretici olarak göndermiştir. Evrevi olan şeyleri tertibe koymuştur. Ve insanları nasıl davet edeceğini ve onları nasıl toplayacağını ona beyan etmiştir. Biliyorsunuz ne der? Ey Muaz der, sen ehli kitaptan olan bir kavme gidiyorsun. Dolayısıyla onları ilk davet edeceğin şey Allah'tan başka ilah olmadığına olsun. Eğer bunda ki kelimeyi tevhid diyoruz. Akide diyoruz habis. La ilahe illallah'a davet etmek olsun. Eğer bunda sana icabet ederlerse gecesiyle gündüzüyle yüce Rabbimizin kendilerine farz kıldığı 5 vakit namaza davet eder. Eğer bunda da icabet ederlerse zekata geçer daha sonra. Demek ki önce tevhidten başlanması gerekiyor kardeşlerim. Ve Allah Resulü hadiste önceliği tevhide vermiş. Sonra icra edilecek diğer ibadetleri sıralamıştır. Bu konuda te, e, denge, yani tevazun çok önemlidir. Akıllı ve ölçülü bir Müslüman, dini kaideleri, kuralları her zaman hesaba katması gerekir. Mesela fer'i konuları, cüz'iyatı, kat'i surette asli meseleler, temel meselelerin üzerine geçilmez. İbadetleri de imani meselelerin üzerine geçilmez cüz'i meseleleri külli dediğimiz asli meselenin önüne geçilmez. Bilakis hepsine hakkını verir. Bu konuda peygamberlerin menhecine, metodunu, nazarı nazarı itibara alır. Ne yazık ki insanların büyük bir çoğunluğu bu konuda hata ederler. Bazıları akaidi ve menheci bir asıl ile fer'i bir fıkhi ve fer'i bir ihtilafı ayıramazlar. Yani akide meselesiyle bir menheci meseleyi ayıramaz. Mesela gelir bir e, efendim bir oy verme meselesinden bölünüp parçalanabilir. Karşı tarafı tekfir edip çekip çekebilir. Tekfircilerin yaptığı gibi. Evet. Ki oy verme meselesi fıkhi bir meseledir. Maslahat ve mefsede meselesidir oy meselesi. Yani akaidi bir meseleyle menheci bir aslı ya tekfir meselesi, tekfir meselesi de fıkhi bir meseledir. Bunu tekfir edeceksin der. Onu sen tekfir etmediğin zaman sana kafir der. E, Ve seni tekfir edip çekip gider. Hı. Yani kim kafiri tekfir etmezse, kafiri kafir görmezse kafirdir kaidesin. Ama buradaki kaide yanlış anlaşılır. Yanlış sen de kâfir olarak göreceksin. Yoksa işte diye... ondan sonra diyor ki sana sen de bunu tekfir ediyorsun. Seni izlemiyor. O sen zaman dolayısıyla sen de kâfirlerden oluyorsun. Bu fıkhi meseleye, e, istihadi olan bu meseleye ne yapar? Yani bir itikadi bir e, elbise giydirir ve e, onun ondan dolayı e bölünür ya da bölünürler çekip giderler parçalarlar. İşte Dolayısıyla akaidi bir, inanca dair bir meseleyle menheci bir aslı ayıramaz. Fakih bir ihtilafla menheci bir meseleyi, akaidi bir meseleyi ayıramaz. Rükün ile sünnetin arasını, şart ile sünnetin arasını ayıramaz. Külli ile cüz'iyetin arasını ayıramaz. Bazıları da bir sünnetten dolayı paramparça olurlar. Bir sünnetten dolayı. O der bu sünnet işte sarık meselesi yahut buna benzer meselesidir. Ki mesela adet sünnetlerdendir. Sarık. ibadetten değil yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sarık hakkında sarığı teşvik eden rivayetlerin neyi vardır? Sarığı teşvik eden rivayetlerin iki, üç rivayet vardır. ki uydurma rivayetlerdir. Ee, ama nedir? Arapların bir özelliğidir başın kapatılması Hı. ve İslamda da e, başın kapatılması şey görüy gözük, gözük yani görülmüştür, güzel görülmüştür. Fakat sen e, başını kapatmadan kılınan namazın eksik olduğunu söyleyebilmen için, evet başı kapanık, kılınan namazın çokça böyle yüksek ecirler sevaplar verilebildiğini verileceğini söyleyebilmen için mutlaka sabit ve sahih bir rivayete dayanman gerekir. Hı. Zayıf ve uydurma rivayetleri bu usulta getirirsen karşı tarafı e, bağlayıcı olmaz. Ne dedik? Bir sünnetten dolayı parça olurlar. Bazıları muteber olan ihtilaf neticesi alakalarını keserler. Muteber ihtilaf neticesi, muteber olan ihtilaf. Yani ehli sünnetin kendi arasındaki ihtilaf. Nasıl anlamadaki ihtilaf? Nasıl anlamadaki bunlar ilim ehli arasında, ehli sünnete müntesip ilim ehli arasında bazen olabiliyor. Bu ihtilaflar sebebiyle e, yanlış anlayışlar sebebiyle ki muteber ihtilaf diyoruz. Yani makbul ihtilaf diyoruz biz ona. E, buradaki ihtilaf eee birbiriyle çetiş, çalış yani nasların birbiriyle birbiriyle yani açık bir nassa olan e, e, yahut zayıf bir sünnetle sahih bir sünnetin karşı karşıya gelmesi değil. Mesela ehli sünnetin kendi arasında selefilerin kendi arasında rükudan kalktıktan sonra ellerin bağlanıp yahut bağlanmaması meselesi. Evet. Rükudan kalkıyorsun, eller bağlanacak mı bağlanmayacak bu meselesi. Şimdi. Bu muteber bir iktidar. Ehli sünnet kendi arasında bu meselede İhtilaf et. Bundan dolayı parçalanırsan yazık sana yani. Evet. Sana yazık yani. Sen yani hiçbir şey anlamamışsın demek. Yani sünneti anlamam, İlim ehlinden hiçbir şey okumayıp e, onların metodunu, menhecini bilmiyorsun demek. Kimileri de sonradan icat olunan particilik veya cemaatçilik veya milliyetçilik şahıslara veya coğrafi sınırlara taasutları neticesi aralarındaki kardeşliği ifsad ederler. Biz bunu yaşıyoruz. Mesela bizim Orada Avrupa'da şeyler, Cezayirler var, bir de Faslılar var. Onların arasına bir sınır koymuşlar, birbirleri kavga ediyorlar. Ezgiden sınır yoktu. Aynı böyle köyün ortasını kesmişler yani. Yani ikisin de misin, Rabbi he? bir, Peygamberi bir. Daha önce orada sınır yoktu, şimdi sınır koymuşlar, şimdi karşılıklı kavga ediyorlar. Birbirlerinin camisine gitmiyorlar belki. Bilin, aksın, Bunların üzerine dostluk kurarlar ve düşmanlıkları yine bundan dolayı. Ne işte gelip çizilen sınır sebebiyle. Evliya, evleviyata ihtimam göstermezler, ciddiye de almazlar. Bu hususta şeriatın karar kıldığı hükümlerin derecelerini hesaba katmazlar. Çünkü Yüce Rabbimiz her şeye bir değer vermiş. Nasıl e, taatlerin dereceleri var ise günahların da dereceleri var. Yani her günahın derecesi eşit olmadığı gibi, her taatın derecesi de, karşılığı da, sevabı da eşit değil. Artık şer'i tevazunu, dengeyi kaybetmişler. Yüce Rabbimizden hidayet ve selamet dileriz. İnşallah. Diyoruz. Bu böyle kısa dersimizi <gülüyor> burada <Allah 'ım>. sonduruz <gülüyor> kardeşler. Subhanak <Gülüyor> ya